Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Taharet konularına girildiğinde taharet yani fıkhın taharet konularına girildiğinde karşımıza teyemmüm diye bir konu çıkar Teyemmüm abdest ve guslün yerine geçerli olan işin adıdır. 70 sene yaşayıp hayatında hiç teyemmüme muhtaç olmayan da olur. Senelerce teyemmümle namazını kılmak zorunda kalan da olabilir. Hayatında bir defa bir yolculukta teyemmüm yapmak zorunda olan da olabilir. Kaç kere lazım? Ne zaman lazım diye bakılmaz. Eğer bu Allahu Teala'nın Kur'an'ında abdest gibi, usul gibi bize tembih ettiği şeylerden birisi ise dinimizle ilgilidir. Öğreniriz, inşallah muhtaç olmayız, teyemmüm ederiz. Olursak da elhamdülillah çaremiz var diye seviniriz. Namaz için veya namaz gibi ibadetler için hadesi esgar ve hadesi ekber yani abdestsizlik hali ve gusülsüzlük halinden kurtulmanın tek çaresi abdesttir. Gusül gerekiyorsa gusüldür demiştik. Ancak abdest de, gusül de su ile icra edilebilen ibadetlerdir. E, abdest için e, bir litreye yakın su lazım. E, gusül için de en azından iki litreye yakın su lazım. Su, yeryüzünde toprak gibi, hava gibi bulunur bir e, nimet değildir. Suyu, derenin kenarında bile, mesela bir geminin içerisinde, insan susuzluk çekebilir. Yani gemide, susuzluktan ölür mü insan? Denizin ortasında ölür tabi. Su, su, her istendiğinde bulunabilen, bir ihtiyaç maddesi değildir. Bu sebeple, şeriatımız, kolaylık şeriatı olduğu için, Allah kullarına zorluk murat buyurmadığı için, hep kulları kolaylık içinde olsun dediği için, namaz gibi ibadetlere, mushafa tutmak e, gibi ibadetlere, sesisi yapmak, e, tavaf etmek gibi ibadetlere abdest şartı getirdiği halde, cünüplüğü, hayızdan ve nifastan sonraki dönemi temizlenerek e, kapatmayı emir buyurduğu halde ve bunu su ile yapacaksınız diye özellikle, tembih buyurduğu halde allah Teala karşımıza şöyle bir kolaylık çıkıyor. Müslüman teyemmüm diye bir ibadetle suyun alternatifini kullanabilir. Şimdi ümmeti Muhammed'e mahsus özelliklerden biridir. Teyemmüm Rahmetül alemin bir peygamberimiz olduğu için allah Teala onun ümmetine teyemmümü bir rahmet olarak getirmiştir bu sebeple teyemmüm e, abdestin ve guslün yerini yüzde yüz alır e, her zaman bilmemiz gereken bir husus var din e, akılla yorumlanabilir bir din değildir din böyle bir şey olmaz zaten kanun akılla yorumlanır yönergeler, genelgeler akılla yorumlanır. Akla uymayanı zaten reddedilir. Din Allahu Teala'nın olduğu için e, akılla izah edilip işte şu gerekçeden dolayı denmez. Eğer öyle olacak olsaydı abdestin yerine teyemmüm geçerli olmazdı. Çünkü abdest bir litre suyla eli, yüzü, kolu yıkamaktır. Teyemmüm ise bir avuç toprakla yüzü kirletmektir. Eğer abdestteki gaye, gusüldeki gaye, özellikle vücudu temizlemek diye daraltılacaksa, o zaman teyemmüm bunun yerini nasıl alıyor? Zira abdesti emreden Allah, teyemmümü emreden Allah, abdest alamıyorsan, gusül alamıyorsan, onun yerine teyemmüm yap diyen Allah, Teyemmümü de elini toprağa vurarak yap diyor. E, toprak demek toz toprak işte kirlilik demek. E, elini toprağa vuruyorsun. Toprakta ne kadar topraklı cisim varsa alıyorsun. Onları yüzüne sürüyorsun. Bu da suyla yüzünü yıkadığın şeyin bedeli oluyor. Ha, demek ki Allah'ın dini akıl yürütme dini değildir. Bu Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın bir benzetmesi nakledilir bu konuda. Hani ayaklara mes giyiliyor ya, mesh giyiyoruz, onun üzerine de mesh ediyoruz. Şimdi e, normalde ayağımıza mes giyiyoruz, o mesler yürüyoruz onlarla değil mi? Neresi kirleniyor bunların? Altı kirleniyor. Abdeste onların üzerine mesh ederken üstüne mesh ediyoruz. Diyor ki Ali bin Talip, eğer akıl yürüterek bu din olacak olsaydı, meshin altını mes meshetmemiz lazımdı. Halbuki biz üstünü meshetiyoruz, alttaki kiri gene duruyor ve onunla namaz kılıyoruz. Bu küçük bir e, ek bilgi olarak, e, fıkhın e, mantığını kavramamız bakımından bize yardım etsin. Fukaha rahmetullahi aleyhim cemiyen, Akıl yürütürek e, bu dinin e, fıkhını bize tespit etmediler. Kıyas yaptılar. Akıllarını kullanıp kıyas yaptılar. Yani Kur'an'ı daha iyi anlamak için. Hadis-i şerifleri daha iyi anlamak için akıllarını kullandılar. Akıl yürütmediler. Evet, şimdi teyemmümün izahına gelebiliriz mi? Teyemmümün iki türlü şartı var. Bir, teyemmümün gerekmesinin şartları, bir de teyemmümün geçerli olmasının şartları. Tıpkı abdeste olduğu gibi. Yani ne zaman teyemmüme başvurulabilir, nasıl yapılırsa teyemmüm yapılmış olur. Yani teyemmümü oluşturan şartlar bunlar abdesti oluşturan sekiz şartın aynısıdır. Abdesti ne oluşturuyorsa, yani abdestin dışarıdaki şartları neyse, teyemmümün şartları da odur. Dış şartları bakımından abdest teyemmümle aynıdır. Bir de abdestin geçerli olmasının şartları vardır. Aynı şekilde teyemmümün de geçerli olmasının şartları vardır. Yani teyemmüm için pozisyon aldık. Belli şartları yerine getirdiğimiz zaman teyemmüm ibadeti abdestin veya guslün yerine kaim bir ibadet haline gelir. Tıpkı nasıl abdeste Allah-u Teala'nın saydığı dört şey, yüzü yıkamak, kolu yıkamak, mesela başı mesetmek söylendi. Bunlar abdestin geçerli olmasının şartlarıdır diye üzerine not düştük. Aynı şey teyemmüm için de geçerli. Teyemmümün de sıhhatinin kabul olmasının şartları var. Bunlar önemli ee, bir. Birinci önemli şart yani teyemmümü geçerli yapacak şart. Birincisi suyun yokluğudur. Su yok olacak. Su olmayacak. Su varken teyemmüm olamaz. Çünkü teyemmüm susuzluğa karşı getirilmiş bir çaredir. Suyun yokluğu iki türlü gerçekleşir. Bir, gerçekten su yok ortada. İki, tonlarca su var. Derenin kenarındayız. Bizim açımızdan, mükellef, mümin açısından suya engel var. Bu engelleri konuşacağız elbette. Yani iki türlü su yokluğundan söz edebiliyoruz. Birincisi su yok, çöldeyiz. İkincisi su var, suya bir nedenle ulaşamıyoruz. İkisinin de neticede su yok hükmündedir. Mesela e, gemi örneğinde olduğu gibi, Denizin ortasında, okyanusun ortasında hesabı kitabı yapılamayacak kadar su var. Ama geminin içinde su da yok, denize salıp bir kova su alacak araç da yok. Geminin filan motoru bozulmuştur, saatlerdir tamiri yapılmaya çalışılıyor. Bir kova bulup denize de sarkamıyoruz, 10 metre yüksek bir güvertideyiz, aşağı inilemiyor. E gemiyi delip de su alacak halimiz yok. Dolayısıyla okyanusun ortasında susuzuz biz. Yani su var ama su benim değil suya ben ulaşamıyorum. İki pozisyonda da yani ha su fiilen yok ortada çöldeyiz ha da su var benim için yok su bir nedenle o nedenleri sayacağız. E, bu iki durumda da teyemmümü Allah hemen devreye sokar. Teyemmüm devreye girer. Bu gerçekten suyun olmayışı nasıl tespit edilecek? Bir mil, eski fıkıh kitaplarımızın deyimiyle bir mil, şimdiki deyimle yaklaşık iki kilometre. iki kilometre, ya yani 1800 küsur ama iki kilometre diyelim biz. İki kilometre çevremde abdest alacak gusledecek su bulamıyorsam ve artık iki kilometre çevremde ben su ararken vakit geçecek dolayısıyla su yok benim için diye kanaat kullanabiliyorsam böyle vurdum duymaz herhalde yoktur buralarda su dersen öyle olmaz yani açıyorsun musluk akmıyor Tamam bu binada su olmadığına göre bu çevrede su yoktur. Öyle bir şey değil. Bir bakacağız 2 kilometre çevremizde su olmadığına kanaat getirirsek, bu bir takva meselesi, Allah'a iman meselesi şüphesiz. Yoksa Müslüman hiç abdiz almadan da namaz kılmadan da durur eğer Allah'tan korkmuyorsa. Ama iki kilometre çevremizde su yok. Var veya fakat benim o suya gitmem mümkün değil. Her halükarda iki kilometre çevremde su yoksa abdest alacak kadar parayla satın alma imkanım yoksa benim için su yoktur. Teyemmüme başvururum. Tarif edildiği şekilde teyemmüm yaparım. Namazda kılarım. Kur'an'da okurum. Tavafta yaparım. Her şey benim için caiz. Çünkü teyemmüm yüzde yüz abdesttir. Yüzde yüz kusuldür geçerliliği kalkıncaya kadar geçerliliğin kalkmasının da şartları elbette var. Yalnız bu iki kilometre çevremde sağ sol iki kilometre çevremde suyun bulunmadığına iyice kanaat getirmem lazım. Bunu nasıl ölçebilirim? Çok kolay. Bir köyde köyün bir evinde su yok yahutta da bir otelin bir katında su yok. Alt katta vardır diye araştırabilirim. Köyün Ucundaki filan yerde olabilir diye düşünebilirim. Ama yoldayım. Araçtayız. Dümdüz bir yol. 20 kilometre ötesi bile görünüyor. Ev, bark hiçbir şey görülmüyor. Belli burada su imkanı yok. Bir çeşme bir şey görünmüyor. Mesela uzun bir karayolunda olabilir. Ama mesela saat 13'te öğle namazı vakti girdi. 2 kilometre etrafımızda su yok. Belli. Biz de araçla gidiyoruz. Araçta da su yok. Var da çocukların içeceği kadar su var. Yok hükmünde o zaman. Şimdi ikindi namazına yani öğlenin çıkmasına kaç saat var? Üç saat var ortalama. Üç saate kadar ben kaç tane şehir geçeceğim? Belki kaç tane dere geçeceğim? Hemen su yok diye hüküm veremeyiz o zaman. O zaman hüküm veremeyiz. Çünkü daha namazın vakti yine girdi. Ama... Bu yol 5 saat devam edecek ve kullanma suyu çıkmayacak. Yolu tanıyoruz. O ayrı. Yani burada müminin kanaati devreye giriyor. Bu 2 kilometreden çok kanaat önemli. Su var mı yok mu? Vakit çıkmadan önce. Vakit çıktıktan sonra zaten namaz kazaya kaldıktan sonra teğemmüme de sıkıştırmaya abdesti sıkıştırmaya da gerek yok o zaman. Burada daha önemli husus Hükmen suyun yok olma durumudur. Yani kovalarla deniz dolusu su vardır belki. Hükmen yok su. Benim için kullanıcı olarak, abdeste muhtaç biri olarak su yok. Bunun farklı pozisyonlarını örneklendirelim. Bu örnekler üzerinden anlamaya çalışalım. Mesela dediğim gibi, 100 metre derinliğinde büyük bir kuyu olan bir evin bahçesinde oturuyoruz biz. Namaz vakti geldi. Namaz vakti sıkışmaya başladı. Yarım saat kaldı. Suyu böyle tatlı görüyoruz. Kurbağalar atlıyor suya. Fakat kova yok su almak için. Kova yok. Bir ip bulup ayakkabımızı su doldurup mesela çıkaracağız. Yok. Her şey o anda yok hükmüne girdi. E gidip şehirden ip alıp gelsek namaz vakti geçecek. Yok bir kova yok. Suyumuz var. Suyu kullanacak alet yok. Şimdi insanlar bunu komik görüyorlar. Nasıl komik görüyor? Olur mu öyle bir şey? Ya oradan bir insan bir gömleğini bağlar, gömleğini kuyuya salar. Böyle bedava konuşmak bu. Ben örnek vereyim. Pek çok şehirde evin altında bir depo var, hidroforla yukarı basılıyor su. Hidroforla yukarı basılıyor. Elektrik kesilince hidrofor su vermiyor tonlarca su binanın altında ama elektrik olmadığı için elektrikte 3 saat kesilecek diye anons edilmiş su var araba yıkayacak kadar su var abdest alacak kadar değil yani tank yıkanacak kadar su var diyelim ama elektrikler kesik hidrofor çalışmıyor suyu yukarı vermiyor hükmen suyumuz yok Tabii yan binada varsa kovada yedek su varsa Bunların hepsini yok sayıyoruz ama genelde şehir hayatında şu anda her açtığında musluğu şarşar su aktığını kabul ettiği için insanlar yedek su da taşımıyorlar. elektrik kesilince bakıyor ki hidrofor su vermiyor. Hidrofor arıza yapıyor su vermiyor. Servis 5 saat sonra gelecek. Demek ki aletsizlik yani suyu elde etme aletinin yokluğu hep köylerde kovanın kaybı şeklinde olmaz. Şehirde bal gibi de olur bu. Her halükarda şeriatımız köyün dibinde kuyunun başında susuz kalan biri için de bu hükmü koymuştur. Hidroforu çalışmadığı için de bir Müslümana bu hükmü koymuştur. E Müslümanın hidroforu yok ama gidip de yan bakkaldan iki şişe su alıp onunla banyo yapabiliyorsa su var o zaman. O zaman su var. Yok neye diyoruz biz? Alternatifler sıfırlandığı zaman yok diye bir kelimeyi kullanabiliyoruz. Veya daha ee, başka bir alternatif bir yerde mola vermiş bavullarını koymuş otobüs bekliyor şimdi yan tarafta da 10 metre ileride bakkal var bakkalda da su satılıyor bir vakti ki namaz geçmek üzere abdest alacak caminin çeşmesinde su yok çevrede su yok bakkalda su satılıyor valizleri bütün değerli eşyaları orada. Bilgisayarı vesairesi, valizinde. Onları alıp bakkala kadar götüremiyor ağır eşya. E onları bırakıp bakkala gitse, yol ortasında bırakacak, bilgisayarı çalınacak, bavulu, valizi çalınacak. Yani su 10 metre ileride. Ama bu hırsız korkusundan yerinden kıpırdayamıyor. Ne yapacak bu mümin? Orada teğmüm yapacak. Çünkü onun için... Her yer su bile olsa ve derenin kenarında da bu olay olabilir. Yani yolun öbür tarafına geçse dere orası orada rahat hapçı salacak. Ama bavullarını oraya taşıyamıyor. Ağır eşyası var. Mesela en basit dediler. Arabasını bozuldu oraya bıraktı. Ar tamirci bekliyor. Böyle bir pozisyon düşün. İlla bavul olacak diye tamirci bekliyor. E, o dereye gitse... İnsanlar gelip arabasından eşyalarını alıp gidecekler. Arabasını itip kaçıracaklar. Heh, bu durumda da su yok sayıyoruz. Hemen orada bavullarımızın yanı başında e, teemmüm yapıyoruz. Allahu Ekber namazımızı kılıyoruz. Su nasıl yok olabilir onun örneklerini konuşuyoruz. Başka bir alternatif su var. Elhamdülillah. Fakat suyumuz 50 kilometre daha yolumuz var. Arabamızda 4-5 tane çocuk var. Hepimizin su içeceği kadar ancak var su. İçme suyumuz var. Biraz sonra çocuk ağlayacak biz bu suyla abdest alırsak. Suyu gene ne sayıyoruz? Yok sayıyoruz. Çünkü hayati tehlike söz konusuysa veya bir çocuğu saatlerce susuz bırakmak diye bir tehlike varsa suyla abdest almamız gerekmez. Veya yine suyu ağrı. Alçıda kolu ayağı. Yanık tedavisi görüyor. Hastalığı var. Veya mesela filan işte türlü bir türlü tedavi görmüş. İşte kemoterapi görmüş vesaire. Ee, bir doktor tembih etmiş. 6 ay su kullanmayacaksın demiş. Mesela kadınlarda yaygın olan e, valiz çorap mı bir sistem diyorlar. E, onu kullanması gerekiyor. E, bunu çıkarması Doktorun yasakladığı bir şey. Ee, kolunda da yara var. Ondan da zaten yapamıyor. Biraz sonra göreceğiz. Abdest organlarının büyük bölümü suya yasaklı. Bu Müslüman da teyemmüm yapar. Bunun da abdest alması gerekmez. Aslında su var. Fakat o yok. Su, suyu kullanacak Müslüman yok. Müslümanın sıhati yok. Veya hasta ama suyu kullanmasına engel yok. Fakat lavaboya gidip, lavaboda ayakta duramıyor. Hastanede de ibrikle abdest aldıracak bir bakıcısı yok. Ne yapar? O da teyemmüme başvurabilir. Çünkü ölçümüz bizim suya gerçekten yok ya da benim için su yok artık. Öyle bir durumdayım ben. Çeşmede şakır şakır su akıyor olabilir. Ama Yatağından kalkıp lavaboda ayakta dursa düşecek. Beyin kanamasından ölecek. Doktor yataktan kalkmayacaksın diyor. Abdestini bile yatakta bozuyor belki. Ha Bu Müslüman için biz su yok diyoruz. Teyemmüme başvurabilirsin diyoruz. Veya başka bir alternatif. Şimdi su bakkalda var. Fakat bakkal açık göz. Bakmış ki mahallede sular kesildi. Bu Müslümanlar da hep abdest alacak 1 lira olan suyu 2 liraya satıyor Niye pahalı satıyorsun e Yetmez su başka türlü diyor 1 liralık suyu 2 liraya alıp abdest almak Gerekmiyor Suyu yok sayıyoruz Çünkü burada Müslüman Ciddi bir şekilde kandırılıyor Kandırılmak yok bu dinde Enayi Müslüman yok ben Allah rızası için abdest almak için enayi yerine girdim demek. Makul bir fiyat artışı olabilir. Mesela 1 lira iken 1 lira 5 kuruş. Bir 5 kuruş zam yapar. Bu çok yüksek bir fiyat artışı değil. Ama dün 1 lira olan suyu 2 liraya alıp içmek caiz değil. Mesela buna e, teyemmümün dışından bir örnek vermek istiyorum. Bütün dünyada hava alanlarının içindeki Büfeler, kantinler pahalıdır ve her türlü melanete serbest şeylerdir. Şimdi Müslüman havaalanına giriyor. Zaten orada alkol malkol varsa e, susuzluktan ölmüyorum ya deyip su içmemesi lazım, su almaması lazım ama normal şartlarda şurada bir çay içelim diyorsun. Havaalanından dışarıdaki e, otoparkın yanındaki Büfede 1 lira çay Orada 3 lira Niye burası alanı diyor Farklı bir çay mı bu yok Aynı çay Niye 3 lira burada Nasıl olsa sen dışarı çıkıp bir şey alamıyorsun Oraya girmişsin Uçağın kalkmasına 2 saat var Susadın Mecbur hissediyor seni Bütün dünyada ayıp da değil Suç da değil şikayet edecek bir yerde yok İstediği fiyattan satıyor 1 liralık çayı 3 liraya satıyor Müslüman eğer Gerçekten aç kalıp tansiyonu düşecek bir duruma gelmediyse caiz olmaz oradan çay içmesi. Böyle alkol olmasın orada. Neden? Makul bir şey değil. Müslüman hususi kandırılmış olduğunu bile bile hususi gidip bu kandırılmaya razı olmaz. Müslüman basiret sahibidir. Teğemmümle ilgisi yok ama Müslümanlığımızla ilgisi var. Onun için burada bunu zikretmiş olalım. Veya e, mesela e, suyu kullanması halinde cünüplükten temizlenecek suyu kullanması halinde mesela yataktan çıktığı zaman evet su kullanmasını yasaklamıyor doktor. Ama yataktan çıkıp banyoya girmesi 15 dakika. O 15 dakikada e, herhalde geri döndüğümde tekrar bu ağırı beni bulur diyor. Bunu hissediyor. Doktor da diyor ki yani su kullanman da sakınca yok ama bu yataktan çıkmaman gerekiyor diyor. İşte mesela ayağının altısı bozuluyor. Mesela mesela serum takılmış o arada. Beş saat bekleyen serumlar var. O beş saatlik serum esnasında kadının aybaşı hali de bitti diyelim. Otomatik gusül alması lazım. Beş saat o serum sürecek. O beş saatten sonra da işte yerinden kıpırdamadan iki saat bekleyeceksin diyor doktor. Yani suya engel yok aslında. Su kullanabilir ama hastalığı engelliyor. O hanımefendi de ya da o Müslüman da ne yapar? Teyemmüme başvurur. Aynı şekilde soğuk, şiddetli bir soğukta e, suyu ısıtma imkanı yok. Gaz yok, sobayı yakamadı, namaz vakti geçiyor. Buz gibi bir hava, buz gibi suyla gusül abdesti almak gerekmez. Teyemmüme başvurulur. Bu kararları kim verecek? Müminin imanı verecek. Müftü olmak gerekmiyor. Zira 70 yaşında bir ihtiyarın kavradığı soğukla 17 yaşında bir delikanlının kavradığı soğuk aynı şey değil. 17 yaşında, 27 yaşında bir insan mesela 5 derecede bile banyo yapar ve hastalanmaz. Dikkat edin, kalın giyinir, devam eder. Onun için ...soğuk yok hükmünde... ...ama 70 yaşında bir ihtiyar... ...20 derecede bile tir tir titreyebilir... ...o Müslümana da... ...ya burada senin torunun banyo yaptı... ...sen de banyo yap diyemeyiz... ...neye göre ayarlıyoruz bunu... E ...Rabbimiz... ...yaşlıya zayıf bir beden vermiş... ...delikanlıya güçlü bir beden vermiş... ...burada herkes kendisinin doktoru... ...herkes kendisinin müftüsü... ...ne kadar üşüdüğünü müftü bilmez... ...ne kadar üşüdüğünü doktor bilmez... Herkes kendi ciğerini taşıyor. Kendi bedeninin zafiyetlerini veya güçlerini, kuvvetlerini biliyor. Veya su var. Mesela bir hamam var. Fakat hamam pahalı. Mesela normalde 20 lira harçlığı var. Hamamda 15 lira. O ver, Oraya hamam parası vermesi halinde otobüs parası kalmıyor. Bu Müslüman da teyemmüm yapabilir. Genel olarak genel olarak neyi gördük? Müslüman sudan mahrum olduğu zaman bu mahrumiyet iki türlü olur. Su yok gerçekten veya bir sebeple sudan mahrumum bütün bunlar Müslümanın teyemmüme başvurmasını caiz hale getirir. Burada Üçüncü bir alternatif daha var. Su var. Su var. Uu, şarıl şarıl akıyor su. Hiçbir engelim de yok. Fakat imam eğer kişi niyetine diye cenazeye niyet etti. Ben çoraplarımı çıkarıp, ceketimi çıkarıp abdest alsam kesinlikle cenaze yetişemem. Dört tekbirle bitecek cenaze. Cenaze kılamayanın bir alternatifi var mı? Yok. Kazası yok cenazenin. Kılındı gitti cenaze. Aynı şekilde bayram namazının yerine kılınacak bir namaz da yok. Tam bayram namazı kılacaktık. Uyukladım camide. Şimdi gittim lavabada çoraplarını çıkar, al, caminin lavabasına git gel, ayakkabılarını bul gel, bayram namazı kılındı. Bayramı kaçırdım. Bayramı kaçırınca onun yerine ne kaza kılınıyor, ne herhangi bir e, kefaret ödeniyor. Büyük bir ibadet ondan mahrum oluyorum. İki şey bunlar. Cenaze ve bayram namazları. Bu iki namazların bedeli olmadığı için, suyun yanında hiçbir engelim olmadığı halde, cenazeyi kaçırmamak için hemen caminin bahçesinde, ellerimi toprağa vurup, teyemmüm yapıp, Allah'a Ekber deyip namaza dururum. Sadece o cenaze namazını kılabilirim ama, başka bir iş yapamam. Cenaze kılındı mı benim gene teyemmüm de yok hükmünde olacak. Bu istisnai bir durum. Sadece cenaze namazı için, ve iki bayram namazı için geçerli bir hüküm bu bu iki mübarek şeyi kaçırmamak için su var hiçbir engel yok sıfır vakit ama vakit yok bu sefer çünkü ya su yok demiştik ya suya benim imkanım yok demiştik şimdi vakit yok diyorum peki sabah namazı için vakit daralıyor ben gusle girsem 5 dakika kaldı banyoya girip çıkınca 5 dakika doluyor hayır sabah namazının kazası var Kazası olunca bu üçüncü vakitten kaynaklanan kolaylık yok. Neden? Sabah namazını, cuma namazını kaçırdın mı? O Cuma namazını kaçıran onun yerine öğle namazını kılıyor. Sabah namazını kaçıran kazasını kılıyor. Namaz kaçırmak ayrı bir konu tabii. Burada bir konu. Bilhassa gençler için çok önemli. Amcasının evine ziyarete gitmiş. O gecede ihtilam olmuş. Sabahleyin amca ban, banyo yapmam gerekiyor demeye utanır mı? Hayır. La hayae din. Dinde utanmak yok. Dinde utanmak yok. Ben işte o evde genç kızlar da var vesaire gibi bir illet olmaz. Çünkü bir delikanlının banyo yapması gerektiğini zaten Müslüman bir amcanın, Müslüman bir dayının, Müslüman bir akrabanın idrak edip o banyo yapma imkanını ona sağlayarak Müslüman bir misafirperverlik yapmalıydı. O hiçbir şekilde ayıp bir şey yapmış değil. Allahu Teala'nın lütfudur, Allahu Teala'nın imtihanıdır. Ben banyo yapacağım der. Gider tuvalette banyo yapar, gizli banyo yapar. Ayrı bir konu yani. Ama banyo yapacağım demeyi ayıp telakki etmek İslam toplumunda mümkün değil. İstisna ne olabilir? Genç bir hanımefendi mecburiyetten bulunduğu bir e, misafirlikte aybaşı halinden temizlendi. Tek başına çıkıp ne bir hamama gitmesi mümkün. Ne yan odaya geçip şu banyoya müsaade edin ben burada banyo yapacağım demesi mümkün. Kadın için ortada ciddi bir sorun olabilir. Yani e, o evde banyo var fakat Eşi orada değil, birisi ona o banyoyu hazırlayacak durumda değil. E, yabancı namahrem e, birisine gidip banyoyu bana hazırlayın, benim aybaşı halim bitti, banyo yapacağım demesi zor. Böyle bir sahne bir kadın için olabilir. Veya veya kadın aybaşı hali bitti ama hastanede refaket yapıyor. Hastayı bırakması mümkün değil. Hastanede gidip milletin ortasında Guslaptis alması mümkün değil. Peki bu mümkün değil sözümüzü bir delikanlı amcasının evinde böyle bir iş başına geldiğinde olur mu böyle bir şey dedik? Kadın için mümkün değil niye mümkün değil kabul ediyoruz? Neden? Çünkü delikanlı sabah namazına gidiyorum de camiye gidip caminin tuvaletinde banyo ihtiyacını görüp gizli bir şekilde da kılıp gelebilir. Delikanlının bu imkanları var. Genç bir bayan ne köyde ne şehirde dereye gidemez. E, kocasının olmadığı bir yerde böyle bir talepte bulunamaz. Ablasının evinde olur, teyzesinin evinde olur, kayınanasının yanında olur. Kadın kadına oldukları bir durumda onun da mümkün değili yok. Çünkü Müslüman bir kadınla misafir olduğuna göre e, o anlarlar ki bu kadının bu saatte banyo yapmayı istemesinin şer'i bir nedeni var. Ama işte hastane örneğinde olduğu gibi refakette bekliyor. Veya da Cidde'de hava alanında bekliyor kadın. Hava alanında bekliyor. Cidde'de hacca gelmiş. Hava alanında bekliyor. Aybaşı hali bitmiş kadın cazın ve 6 saat, 7 saat orada bekletiliyor. Bunu da adı gibi biliyor kadın. E, hava hava alanda banyo yok. Olsa da bir banyoya girip 3000 4000 kişinin sıra beklediği bir yerde gidip bir banyo yapmak mümkün değil. Kadının altı saatte iki vakit akşam indi akşam geçiyor o arada. Bekleyelim bu namazları diyecek mi? Hayır. Burada teyemmüme başvurabilir kadın. Peki bu kullanması mümkün değil deyip duruyoruz biz. O mümkün mü değil mi? Onu o kadın bilir. Başkası bilemez. Kalbi var kadının. Allah korkusu var. Yahu işte burada tonlarca su akıyor, şarıl şalır sular akıyor. İki lira veriyorsun, beş litre su alıyorsun. Nerede banyo yapacaksın? Kadının tesettür diye bir derdi var. Tesettür diye bir derdi var. Bir erkek öyle değil ki, havaalanında tuvalete girip, tuvaletin ibriğiyle iki dakikada banyo yakıp çıkar erkek. Bayanın böyle değil ki. Bayanın tesettür diye bir sorunu var. Fıkhımız bize Allah'a giden yollardaki kolaylıkları gösterme fıkıdır. Mümkün olduğu kadar yokuşa sürmek değil, mümkün olduğu kadar düz yoldan yürümektir fıkı. Taviz vermeden şüphesiz demek ki teemmümün iç şartları yani sahih olmasının şartlarını konuştuk. Suyun yokluğu bir şarttır dedik. Su yok olacak bir defa bu yokluğun ayrıntılarına girdik ikinci şart sıhhatli olması kabul olmasının ikinci şartı niyettir hatırlarsak eğer abdest ve gusülde hanefi mezhebinde niyet farz değildir demiştik neden? çünkü islanmış olsan da abdest ve gusül yerini bulur demiştik teyemmümde niyet farzdır, şarttır zira Hanefi uleması rahmetullahi aleyhim diyorlar ki su zaten temizleyicidir. Niyet etsen de etmesen de abdestin işlevini yapıyor. Ama teyemmüm toprakla yapılıyor. Niyet etmedikçe temizleyici, manen de olsa temizleyici hükmüne geçmez diyorlar. Yani niyetsiz, niyetsiz hiçbir şekilde teyemmüm yapmak mümkün değildir. Peki, e, ne yapabiliriz teyemmümle. Ne yapabiliriz? Ya da e, teyemmüm bize neler sağlıyor? Abdest ne sağlıyorsa teyemmüm de onu sağlıyor. Gusül ne sağlıyorsa teyemmüm de onu sağlıyor. Ve özellikle de mesela genel bir niyetle namaz niyetiyle Teyemmüm yapmamız halinde her şeyi yapmak mümkündür. O teyemmümle. Ama mesela Musaf var. Musaf'a tutmak için abdesti tutmayın diye teyemmüm yapsa bir Müslüman, Musaf'a tutmanın hükmüyle, namaz kılmanın hükmü büyüklük bakımından aynı olmadığı için, küçük bir şeye niyet ederek büyük bir iş yapmak yok. Onun için teyemmüme niyet eden, yani namaz gibi büyük bir ibadet, bütün işleri yapmaya niyet ederek, Teğemmüm yapmalı ki her iş ona müba olsun. Üçüncü şart. Temiz bir toprakla teğemmüm yapılır. Temiz bir toprakla teğemmüm yapılır. Ee, toprak temiz değilse ki taharet bölümünde görmüştük. Pislik bulunan, necaset bulunan toprak e, temiz değildir. Onunla teğemmüm olmaz. Topraktan neyi kastediyoruz? Bahçe toprağı gibi bir toprak. Kum cinsi şey, kum cinsi de toprak gibidir. Mermer gibi, taş gibi, dere kenarındaki taşlar da toprak gibidir. Teyemmüm açısından. Teyemmüm açısından. Odun ve demir gibi şeyler toprak hükmünde değildirler. Demek ki toprak, kum, taş bunların üzerinden Teğemmüm yapılan. Mesela mermer mükemmel bir teğemmüm malzemesidir. Şöyle diyelim, hastanede nasıl halledeceğiz bu işi? Eğer hastanede yanı başımızda camın kenarında bir mermer varsa sorun halloldu. Saksı varsa, saksıda toprak var sorun halloldu. Değilse bir tuğla parçası getireceğiz hastaneye. Tuğla parçası getireceğiz. Kiremit parçası getireceğiz. Onun bir poşetin içinde saklayacağız. Teğemmümümüzü Onunla yapacağız. Dördüncü şart, teyemmümün, abdestin ve guslün yerine geçebilmesi için, teyemmümde iki organ teyemmüm yapılır. Yüz ve kollar. Hem gusül için böyle, hem abdest için böyle. Yani abdest veya guslün yerine, hangisinin yerine yapılırsa yapılsın, teyemmüm bir tanedir. O da nedir? E, yüzün ve ellerin kolları kolları kastediyoruz mes edilmesidir. Ee, yüzü abdestte nereyi yıkıyorduysak teyemmümde de öyle. Kollarda da abdestte nereyi yıkıyorduysak mecburen teyemmümde de öyle. Ve bunların tamamı tıpkı abdestte nasıl dar yüzüğü oynatmamız gerekiyordu teyemmümde de oynatıyoruz. Teyemmümde dedi. Yani sanki yıkıyormuşuz gibi Teyemmüm'de toprakla temizliyoruz. Aynı şekilde biraz sonra tarifini yapacağız. Teyemmüm elin toprağa vurulması ile yapılıyor. Parmak uçlarıyla değil elin içiyle beraber toprağa bütünüyle vurulacak. Bu da beşinci şartıdır. Altıncı şartı teyemmümün ellerin içiyle olması gerekiyor. Toprağa Den, toprağı öpen kısmı elimizin içi olacak. Elin avuç kısmı toprağa değecek. Bu e, şekilde teyemmüm yapılabilir. Teyemmüm e, nasıl ellerimizi toprağa vuruyoruz? Kolları sıvıyoruz. Abdest alacak gibi. Temiz toprak dediğimiz toprağa mermer, taş, kum bunlar. Tabi işlem görmemiş kumu kastediyoruz. Mesela duvarın sıvası kumdur. Doğru ama üstünde 3 milimlik yağlı boya var. Yağlı boya onu toprak olmaktan çıkarmıştır. Ama boyasız yeni vurulmuş bir sıva. O e, kullanılabilir. E, onun dışında boya görmüş. Yahutta da işte üstünde başka bir işlem yapılmıyor. Yani toprak, kum, taş dışında tabaka üstünde varsa onu kullanamıyoruz. Kollarımızı sıvadık toprağa vurduk elimizi iki avucumuz toprakla tokalaşıyor gibi toprağa değdi İçinde bir e, kum parçası varsa ellerimizi yan yanına böyle çarparak düşmesini sağlayabiliriz ama böyle avuçlarımızı birbirine değdirerek sürterek e, birbirine değdirdiğimiz yani teyemmüm yapacağımız yapmak için toprağa vurduğumuz bölgeyi birbirine değdirmeden yandan çarparak tozları düşürürüz. Normal yüzümüzü yıkıyor gibi o ellerimizle güzel yüzümüzü nerede abdesti nasıl yıkıyorduysak sanki topraktan su almış gibi yüzümüzü yıkarız. 1 2 tekrar ellerimizi toprağa vuruyoruz. Kollarımızı sıvazlamıştık. Sağ kolumuzu önce teemmüm edeceğiz. Sol kolumuzun bir küçük parmağı, onun yanındaki parmak ve orta parmak. Üç parmağını tekrar tarif ediyorum. Sol kolumuzun en küçük parmağını, onun yanındaki parmağını ve onun yanındaki ortadaki uzun parmağı. Bu üç parmağı birleştiriyoruz. Kalın baş parmakla, şahadet parmağını boşta bırakıyoruz. Sadece bu üç birleşmiş parmağımızı şimdi iz, dinlerken uygulama yaparsak anlamış bulurunuz bunu tekrar e, tarif edeyim küçük serçe parmağımız onun yanındaki parmak onun yanındaki büyük uzun parmak bu üç parmağı birleştiriyoruz geri kalan kalın baş parmakla şahadet parmağımızı boşta bırakıyoruz sağ kolumuzu kaldırıyoruz kolumuzun Avucun üç, üst kısmında, bu, e, sol kolumuzun üç parmağıyla, sağ kolumuzun üst kısmını, yani elimizin tüylü kısmını, saatin yüzünün göründüğü kısmında, tırnaktan itibaren, şu üç parmağı, deriye birleştirip aşağı doğru kaydırıyoruz. Böylece kolumuzun, Sadece saat akrebinin bulunduğu kısmını bu üç parmakla aşağı doğru sıvazlıyoruz. Dirsek kemiğine geldiğinde duruyoruz. Daha önce şahadet parmağıyla kalın parmağımızı boşta bırakmıştık. Onu da elimizin iç kısmına yani kolumuzun iç kısmına oturtuyoruz dirsekte. Avucumuzun iç kısmıyla beraber geri doğru geliyoruz ta nereye kadar? Parmakların uç kısmına kadar geliyoruz. Böylece sağ kolumuzu teyemmüm yapmış olduk. Bu sefer yeniden toprağa vurmadan sol kolumuzu kaldırıyoruz. Sağ kolumuzdan yine küçük serçe parmağımız. Onun yanındaki parmak ve onun yanındaki uzun parmak. Bu üçünü birleştiriyoruz. Şehadet parmağımızla kalın baş parmağımızı boşta bırakıyoruz. Getiriyoruz sol kolumuzun, bu birleşmiş üç parmağımızı sol kolumuzun tırnağının üstüne koyuyoruz. Tırnağın üstüne yani saat ekranının bulunduğu bölümüne. Getiriyoruz aşağı doğru ta dirseğe kadar hızlıca çekiyoruz. Böyle yağ sürer gibi değil hızlıca çekiyoruz. Dirseğe gelince boşta bıraktığımız şehadet parmağıyla Kalın baş parmağımızı dirseğin iç kısmına oturtuyoruz. Onu avucumuzun içine doğru çekerek getiriyoruz. Allah kabul etsin gusülden de e, abdestten de e, müstani olduk. Yani de yapmış olduk, abdestte yapmış olduk. Namaz kılabiliriz, Kur'an okuyabiliriz, Kabe'yi tavaf edebiliriz. E, mesela aybaşı halinden kurtulduğu için eşiyle cima etmesine engel olan cünüplük halinden kurtulmadan kurtuldu kadın eşiyle beraber olabilir hiçbir şekilde engelimiz yok artık abdestliyiz gusüllüyüz Allah'tan gelmiş bir ruhsatla bu yasal bir kolaylık Ebu Hanife'nin iştihadı filan değil Allah'ın kolaylığı bu yüridullahu bir yüsr Allah size kolaylık istiyor banyoda Üşüyecektin diye Allah sana rahmet etti. Banyoda üşüme sobanın yanında böyle bir teyemmüm yap kıl namazını dedi. Evet bir de yedinci, sekizinci şarttan söz ediyoruz. Ne şartlarını konuşuyoruz? Teyemmümün, teyemmüm olarak geçerli olması için iç şartlardan söz ediyoruz. Teyemmüme engel pozisyonlar kalkmış olmalıdır. Bu teyemmüme engel pozisyon aynı zamanda abdeste ve guslede engel olan pozisyonlar demek. Peki gusle engel pozisyon nedir? Kadın naybaşı devam ediyor. lohusalık nifas hali devam ediyor. Teyemmüm ona bir fayda etmez ki. Veya idrar devam ediyor. İdrar boşalırken teyemmüm yapılmaz. Yani abdeste uygun halde, gusle uygun halde